Arkadaşlar pozitivizmin e, metafizm ilişkisi tabi biraz e, sıkıntılı bir konu. Şöyle ki bu mantıkçı epizm veya pozitivizm Viyana çevresi adıyla bilinen e, ekol A'dan Z'ye e, metafizeye karşı bir tutum sergiliyor. E, burada bir tereddüt yok. Fakat e, önceden Bunlar kısaca niçin metafiziğe karşılar? Hangi anlamda karşılar? Onun üzerinde kısaca duracağım. Daha sonra aslında metafiziğe karşı olmak istemelerine karşılık benim şahsi görüşüm o ki felsefenin geleneksel sürekliliği içerisinde yaptıkları yeni bir metafizik demeyeyim ama görüntü Yeni bir felsefe anlayışının devamı olacak. Artık bunun metafizik olup olmadığı konusunda ayrıca üzerinde durabiliriz. Şimdi yana çevresi pozitivizmi bir de şunu söyleyeyim bu işin toplantıda metafizik serisinin başlatılmasında emeği geçen ve bu toplantıların da gerçekleşmesine emeği geçen genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesi Cemalettin, ondan sonra Halit nerede? O yok. Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlarımın hepsinde emeği var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum unutmadan. Şimdi Viyana çevresi pozitivizm denildiği zaman 1920'li yıllarda Viyana'da ortaya çıkan bir ekol anlaşıldı. Bunların e, Viyana'daki çalışmaları, bu e, düşünürlerin e, ortak bir tarafı hiçbirisinin felsefeci meslekten felsefeci olması. Maurice Schick isimli bir fizikçi. 1920'li yıllarda Viyana'da e, düzenli bir takım toplantılar yapıyor. Bunun toplantı toplantılara katılanların da e, tamamı başka bilim dallarından geliyorlar. E, bunların amacı felsefeyi bir bakıma e, yeniden inşa etmek, felsefi sorunları tartışmak. Çok kaba olarak söylüyorum. Ve bu felsefi tartışmalar içerisinde e, dikkatlerini çeken bir husus var. O da şöyle. Diyorlar ki bu felsefe soruları, genellikle felsefenin soruları e, oldu mu olası e, filozofların gündeminde ama bugüne kadar herhangi bir şey çözülmüş değil. O zaman çözülmeyen soruları felsefeden uzaklaştıralım diyorlar. E, ve yeni bir felsefe anlayışı ortaya atılması gerektiği kanaatindeler. Şimdi burada demek ki birinci hedefleri metafiziği e, felsefeden uzaklaştırmak, metafiziksiz bir felsefe yapmak. E, metafiziksiz bir felsefe yapmak e, felsefeyi yeniden yorumlamak anlamına geliyor. E, bu düşüncelerinin arka planında ki bu az çok bilinen hususlar düşüncelerinin arka planında e, yakın tarihten gelen Enismahın etkisi var. Çünkü Enismah Mah e, bir yanılı bir e, bilim adamı, filozof. Duyumcu bir filozof. E, Ernest bütün amacı zaten oldu mu bize karşı bir tutum sergilemek ve bunun e, uygulamasını birinde yapmak. Bununla ilgili bir e, mekanik tarihi yazıyor. Mekanik tarihini Newton eleştiriyor duymcu felsefesi dolayısıyla. Mohr, e, kişi olarak ee, ve bilim adamı olarak şey değillerinde ise bir karizması var ve etkili oluyor. Nitekim e, Maurice Schieck'in hocası Max Planck e, üzerinde tabii etkileri var. Yani e, Ernest Mach'ın e, bir karizmatik şahsı, şahsı. ve çok e, kreatif bir düşünür. E, çok son derece e, önemli işleri imza atmış. E, i̇şte ses hızının ölçülmesinden da başka e, fizik çalışmalarına kadar çok önemli bir katkıları var. Onun etkisi bir, bir ölçüde tabii e, yana çevresi düşünürleri üzerinde söz konusu. E, dolayısıyla yana çevresi düşünürlerinin e, metafiziye karşı tutumlarını belirlemek, e, üzerinde sebeple üzerinde durmak istersek birinci e, dış sebep e, en Tabi Tabii asıl sebep o günkü bilimin gelmiş olduğu nokta. Çünkü Morris Sheet bir fizikçi. Doktorasının zaman üzerine yapmış. Dolayısıyla fiziğin gelmiş olduğu konumdan bahsedeceğim. Konumda son derece pozitivistlerin, yani içeri pozitivistlerin <gülüyor> anti-metafizikçi olmalarında önemli bir etken. Diğer önemli bir etken o dönemde yapılmış olan mantık çalışmaları. Çünkü mantık çalışmaları O dönemde yapılmış olan mantık çalışmaları biraz sonra işaret edeceğim dile ilişkin görüşlerini bu filozofların önemli ölçüde bir araç olarak kullanılmasına olarak veriyor. pozitivizme e, karşı dedim. Peki bu karşı olmayı nasıl e, açıklayabiliriz? Yani pozitivizm bir yana çevresi olarak metafize karşı ama bu karşı olmayı nasıl tanımlayabiliriz? Çünkü hadi metafizik sen kalk felsefeden dışarı çık demek mümkün değil. E, onun bir tanı, tanımının olması lazım. yani yana çevresi düşündüğü bilim e, adamı oldukları veya bilimle uğraştıkları için Şöyle bir düşünceleri var. Diyorlar ki biz bilim örneğine göre felsefeyi kurarsak eğer o zaman bu problemler kurtulmuş oluruz. Yalnız tabi bilim örneğine göre felsefeyi kurmak düşüncesi güzel ama bilimde yöntem bellidir. Deney ve gözlem özellikle söz konusu. Böyle felsefede ve gözlem yok. Nasıl olacak? İşte burada doğrulama ilkesi işin içine geliyor. Çünkü bilim adamı hesabını veremediği bir yargıyı e, üzerine sürmez. Dolayısıyla e, bilimin temelinde yatan e, olgu doğrulanabilirliktir. Şimdi bunu felsefeye uygularsak doğrulanabilirliği nasıl uygulayabiliriz? İşte burada mantık çalışmaları işin içine giriyor. Kavram analizi işin içine giriyor. Dil analizi işin içine giriyor. Dolayısıyla e, yana çevresi düşünürlerinin elinde e, doğrulanabilirliği felsefeyi uygulamak için güçlü bir e, araç, e, elstrüman ellerine geçmiş oluyor. Bu da mantık ve direnlik. Şimdi Viyana e, çevresi düşünürlerinin e, doğrulamayı ilke edinmeleri ve bunu mantık araçları yapmaları onları giderek şöyle bir e, görüşe itiyor. Ne ki metafiziktir o anlamsızdır. Ne ki anlamsızdır o metafiziktir. Ne ki doğrulanamaz o metafiziktir gibi bir slogan haline gelmiş bir özdeğişleri ortaya çıkıyor. Yani Viyana çevresi düşünürleri için doğrulanabilirlik, metafiziğin karşıtı bir özelliktir. Ve dolayısıyla doğrulanabilen her şey metafizik olmaktan uzaktır. Şimdi bu e, bir yana çevresi düşünürlerinin metafizikle ilgili önemli özelliklerinden bir tanesi. E, peki, buraya kadar pek fazla bir e, şey sorun görünmüyor. Fakat e, bundan sonra bir takım sorunlar başlıyor. Sorunların başında da metafiziğin e, felsefeden uzaklaştırılması güzel de bazı öyle kavramlar var ki bazı öyle sorunlar var ki bu sorunları aslında doğrulamak mümkün değil. Metafizik oldukları için saçma bularak elemek de mümkün değil. Mesela ahlak önermeleri, mesela estetik önermeler. Şimdi bu önermeler doğrulanabilir önermeler değil. Metafizik olabilir fakat anlamsız da değiller. Çünkü insan hayatının temelini oluşturuyorlar. Günlük yaşamımızın temelini oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu da bir problemle karşılaşıyorlar. Bu e, problem e, yana çevresinin günümüze kadar e, bir hafta olarak özellikle ülkemizde e, özelliğini taşıyan, e, özelliğini ifade eden bir yön. E, halbuki Viyana çevresi doğrulamayı başlamıştı çok katı olarak almakla beraber bu görüşünü hemen e, çok kısa bir sürede değiştirmiş. Yana çevresinin bu görüşü değiştirmesinde bir metafizik olmakla beraber doğalanamayan önermelerin anlamsız olmadığını fark etmiş olmaları önemli bir yer tutuyor. İkinci bir husus da o dönemde Viyana'da yaşamış olan Popper. Popper Viyana çevresi düşünürleriyle hiç doğrudan toplantılara katılıp bir kurmamış ve kendisini de Viyana çevresi düşünürlerinin dışında adleder. Ama buna karşılık bu konuyla uğraşan herkes Popper'i yana çevresi olmadan, yana çevresinde Popper olmadan e, düşünemezler. Popper bu dönem içerisinde hepimizin bildiği gibi yanlışlanabilirlik ilkesini ortaya atıyor. Yani bilimselliğin özelliği doğrulama olamaz, yanlışlama olmalıdır diyor. Burada e, bir noktayı parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Popper'in bu görüşü çok tanınmıştır ama burada Popper e, şunu söylüyor. Yani bilimselliğin ölçü yanlışlanabilirliktir demiyor. Yani bu ifade biraz yanlış anlaşılan bir ifade. Söylediği Popper'in şu bilimsel bir ifade ne zaman, hangi koşullarda yanlışlanacağını size bildiren bir ifadedir. Yani bilimselliğin kriteri yanlışlanabilirlik değil. Tabii kısa söylersek bu söylenir ama Popper'in söylediği esas şey şu bir bilimsel ifade hangi koşullarda yanlışlanacağını size söylüyorsa o bilimseldir. Bunu örnek olarak da Einstein'in ışığın bir e, sapmaya uğradığı manyetik alanlardan geçerken 23 küsur derece, 21 derece diye bir şey öngörüyor. Tekim e, 1920'li yıllarda veya 26'lı yıllarda tam hatırlayamıyorum ama o, o dönemlerde bir güneş tutulması sırasında yapılan gözlemde uzaktan gelen bir ışığın gerçekten de 21 derece değil de 19 derece saptığı görülüyor. Yani Popper diyor ki bakın işte bilimsellik budur. Çünkü diyor ki Einstein ise ışık Düz bir çizgi halinde gelmez, eğilir. Bunun da hesabını veriyor. Eğer diyor, bu yanlışlansaydı, o zaman bu ifade bilimsel olmak bir ifade, bilimsel olan bir ifade atılacaktı, yerine başkası gelecekti. Halbuki Popper'in özellikle karşı çıktığı Marksizm ve psikanaliz, bu olanaktan yoksundur der. Çünkü hiçbir şekilde bu önerileri doğrulamaz. Ee, e, yanlışlamak mümkün değil. Çünkü e, fal, fal'a bakarsınız o fal şöyle olduğu zaman bu değişin içine giriyordu. Böyle olduğu zaman bu değişin içine giriyordu. Yani, dolayısıyla yanlışlamak mümkün değil. Şimdi bu konuyu dağıtmamak için e, ufak bir bilgi notu olarak burada e, şey yapmak istiyorum. Demek ki doğrulama ilkesi e, iki, iki noktada bir e, sarsıntı geçiriyor. Bir tanesi metafizik olmakla beraber atılamayacak önermeler, yargılar var. İkincisi poferin bir şey var. Doğrulama ilkesi hemen akabinde pekiştirme, güçlendirme kavramı ile yer değiştiriyor. Tekin Popper de yanlışlama ilkesini şürtlülebilirlikleri, fütüştürme ile, yer değiştiriyor. Yani birazcık sulandırmış oluyorlar her ikiside. Şimdi bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor çünkü metafizik dediğimiz şey aslında bunlardan biraz bağımsız düşünmek lazım. Sorularınız varsa bu arada sorabilirsiniz ben sizden e, anlatıyorum çok farklı geçirmek için anlam derken ne kastın? Minik yani o zaman anlamcısı Bedevi Türk olan Bedevi evet. şimdi <gülüyor> bu hemen hemen Diana çevresini karakterize eden çok temel e, özellikler şimdi bunun metafizik nerede e, buna biraz bakalım. <gülüyor> E, Viyana çevresinin içinde bulunduğu e, e, çağ aslına bakarsanız bana öyle geliyor ki e, aydınlanma çağının bir devamı konumunda. O zaman aydınlanma çağında ne olmuş Konumuza ilgi açısından buna bakalım. Şimdi aydınlanma çağı e, denildiği zaman tabii çok şey anlaşılabilir. Bunun tarihsel kekleri var, orta çağdan geliyor hümanizm, ondan sonra rönesansdan geçiyor falan filan ama ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani bunlar yok demiyorum da beni ilgilendiren bu taraflar değil. Aydınlanmayı karakterize eden temel özellik olarak veya özelliklerden bir tanesi ama benim işime yarayan özellik Newton sistemi. Newton sistemi ve Newton sistemini temele almış olan Kant. Kant'ın söyledikleri. Dolayısıyla aydınlanma denildiği zaman Birçok şey anlaşılır ama ben özellikle bu iki nokta üzerinde, yani Kant ve Newton'un üzerinde duracağım. Şimdi e, Kant biliyorsunuz e, akla önem veren, yani aklı temele koyan akıl aracılığıyla e, olguları anlamaya yönelik bir filozof, bir düşünür. Amacı bu. E, benim şahsi kanaatim şu ki, e, adınlanma dönemi e, antik çağdan sonra, hatta eğer e, başarılarına bakarsak, antik çağdan da daha önemli bir şekilde felsefeyi kökten değiştirmiş. Kökten değiştirmiş derken de şunu kastediyorum. E, felsefi çalışmalar, bilim örneği, doğa üzerine kuruluyor. Buradan insanı, buradan topluma kadar yansıyan felsefi bir tavır alış söz konusu. Bunların temelinde de işte Newton'un sistemi var. Newton ne yapıyor? Newton'un e, kısaca söylemek gerekirse Aristoteles'le kıyaslarsak bir temel değişiklik gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu temel değişiklik, beraber, yani gerçekleşen temel değişiklik yine çok kabaca söylemek gerekirse, niçin sorusu yerine nasıl sorusunu koymuş olmalı. Yani Aristoteles mitolojinin de kaynağı olan niçin sorusu üzerine sistemini kurmuştur. Halbuki Newton niçin sorusunu bırakarak nasıl sorusunu koymuştur. Şimdi sorularla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Bu konuyu çeşitli sebellerde arkadaşlar bazıları biliyorlar. Şimdi biz genel olarak deklaratif yani bildire bildiri, sunu, bildirgesel mi demek lazım? Bildirgesel diyelim. Deklaratif bilemedik bir cümle bildirim cümleleriyle hareket ederiz. Ama öyle görünüyor ki aslında bakarsanız bildirim cümleleri soru cümlelerinin cevabıdır. Yani önce soru cümlesi vardır. O soru cümlesine göre bildirim cümlesini ortaya koyarız. Şimdi bu ilişkiyi soru gelirse açmak istiyorum. Bunu burada bırakıyorum. Bildirim cümlelerini ikiye ayırmak mümkün. Bunlardan bir tanesi gözlemsel değerde olanlar. Ve bunların da temelinde birinci grup ne, nerede, kim soruları. Yani çoğaltılabilir ama bu sorular. Yani gözlerine bağlı olarak cevap. Nerede, kim, bir de nasıl oldu. Yani bu anlamda soru var. İkinci grup sorular ise teorik sorulardır. Bu teorik soruların çıkış noktası ne? Ne sorusu? Yani İngilizcelerin what dediği soru. Hangi e, kelimenin demiyorum, kavramın başına gelirse onu felsefi bir soru haline getiriyor. Yani mesela kalem nedir yerine, insan nedir, hayat nedir, e, ölüm nedir, tarih nedir diye sorarsanız sahne bir felsefe sorusu elde etmiş olursunuz. Ve felsefe tarihine baktığınız zaman hep ne sorusuyla iş göründüğünü görürsünüz. Yalnız işin ilginç tarafı ne sorusunun kendine özgü bir cevap yöntemi yok. Ya içini ya nasıla bağlı olarak cevaplarını niçin sorusunun özelliği ise e, cevabın bir telos içermesi, bir erek içermesi. E, dolayısıyla Aristotelis baktığımızda mitolojinin de, işte çünkü mitolojiler bize niçini söyler. İnsan zaten nasıl yerine niçini e, o dönemde temeli almak zorundaydı. Çünkü nasıl ölüyoruzun çok bir anlamı yok. Böyle bir sorun. Niçin ölüyoruz? İşte tam var istediği için. Vahşi hayvan, şu bu falan filan. E, bunu bilmek, yani niçin sorusuna cevap vermek İnsan için daha önemli. Ölüm niçin var? Tanrı için var. İnsan için var. Nasıl var? O kadar şey değil. Niçin sorusunun demek ki özel bir telos içermesi. Niçin konuşuyorum? Niçin buradayım? Çünkü konuşma yapmak için. Çünkü işte seminer yapmak için vesaire. Niçin sorusu bir telos içeriyor. Niçin sorusunun cevabı genellikle tek değil. Birçok cevap içeriyor. Yani mesela Araba çalıştı. için çalıştı? adam içine bindiği için çalıştı. Tekerlekler döndüğü için çalıştı. Kontak çevrildiği için çalıştı. Motor e çalıştığı için hareket etti. Dolayısıyla için sorusunun cevabı tek değil. Bir terör içeriği ve tek değil. E nasıl sorusunda rasyonel bir cevabı var ve genellikle tek bir cevabı var. Araba nasıl çalıştı? Onun mekanizmasını mühendislik yoluyla anlatabilirsiniz. Şimdi e işte Newton sisteminin Getirmiş olduğu değişiklik de burada yatıyor. Yani niçin sorusunun nasıl sorusunun sonucu olmak. Peki bunun konumuzla ilgisi, metabolizmle ilgisi ne? Bir kalem isteyeceğim. Teşekkür ederim. Biz bir olguyu, tabi ne sorusunu yönetmediğimiz, yani empirik Gözlemsel bir soruyu yönetmediğimiz takdirde, doğayı olup bitenleri, bir olguyu, bir süreci, bir nesneyi anlamak istersek, e, kaçınılmaz olarak sebep sonuç ilişkisini kullanırız. Yani bir olgu varsa, o olgunun meydana gelmesi için bir ön sebebin olması lazım. Dolayısıyla sebep sonuç ilişkisi kurmadan süreci anlayamayız. Şimdi bunu a. Şöyle A, B diyelim ve sebep olmuş olsun. Bu e, A, A üssi olabilir yani bir mesnenin kendi iç değişimi olabilir. Mesela e, çiçek e, e, ayvaya dönüşür ama mevsim dolayısıyla ayvaya dönüşürse A, B, A ilişkisi kurabiliriz. Şimdi. E, Newton sistemine baktığımız zaman A ve B arasındaki ilişki veya B ve A arasındaki ilişki B'nin içerisinde bir telos ya da A'nın içerisinde bir telos öngörmek suretiyle oluyor. Yani evren taş niçin düşer? Çünkü B'nin A'ya dönüşmesi B'nin içerisinde bir telos dolayısıyla oluyor. Evet. Bu Aristoteles. Evet organik bir görüştür. E, niçin sorusunun e, yani niçin sorusunun cevabıdır. Ve dolayısıyla e, sistem daima A'nın içerisine bir erek koyarak B'yi anlatır. Şimdi bu dikkat ederseniz e, klasik, e, antik çağ metafizini de temelidir. E, bütün antik çağ felsefesini, e, cevher kavramını, töz veya e, neyse, sübstan kavramını hep bunun içerisinden açıklayabilirsiniz. Dolayısıyla niçin sorusunun organist bir yapı olması e, ve bize telosu öngörmesi bu e, felsefe anlayışının bir başka deyişle, konumuz dolayısıyla söylüyorum bu metafizik anlayışın temelindedir. Fakat Newton sistemine gelindiği zaman artık Newton sisteminde A'nın ve B'nin içerisinde bir telos yoktur. Newton sisteminin özelliği A ve B arasındaki ilişkiyi dışarıdan bir sebebe, yasaya bağlar. Şimdi bu köklü bir değişim. Yani e, Newton sisteminin getirmiş olduğu metafizik anlayış bu noktada çok köklü bir değişiklik sağlıyor. Bundan sonra artık evren rasyonel olarak kurgulanıyor. Çünkü yasaya bağlı olarak A ve B arasındaki ilişkiyi kurduğunuz zaman Organist olmasına karşılık mekanik ve determinist bir yapı kurgularsınız. Burası organist. Ve teleolojik. Ve teleolojik. Şimdi dikkat ederseniz bu bakış açısı doğayı rasyonel algılama yöntemi diyelim. Evet. Antik çağda nasıl Antik çağ felsefesi doğadan başlayıp insana ve topluma gitmişse ve hep telos üzerine kurulmuşsa aydınlanma düşüncesi de Newton'la bu e, mekanik determinist dünya görüşü nasıl sorusunun temele alan bir yapıya bürünmüş. Kant felsefesini de burada konum Kant değil ama yakından incelediğiniz takdirde hep bu anlayışın üzerine kurulduğunu görürsünüz. İşin ilginç tarafı Kant felsefesinde e, ahlak konusu bile bu çerçeve de Yani niçin ahlaklı olmalıyız, niçin ahlaklıyız sorusunu Kant felsefesinde bulamazsınız. Nasıl ahlaklı olmalıyız sorusunu bulursunuz. Hep Newton felsefesinin bir e, çıkış noktasını oluşturmakta. Şimdi e, bu dikkat ederseniz geleneksel felsefeyi daha doğrusu geleneksel metafizi dışlıyor. Nasıl dışlıyor? Artık Kant felsefesinde A'nın ve B'nin içeriğinin sorgulanması, A'nın ve B'nin metafizik sorgulanması genel arama diye bir şey yok. Parantez içerisinde e, bu konular açılırken hep oraya geliyoruz. İşte e, bir tek Batı dünyası Kant'la hesaplaşabildiği için e, felsefesini bugüne kadar yenilemiştir. Bunun dışında hiçbir kültür benim görebildiğim kadarıyla bir filozof yetiştirememişti çünkü e, James'in o gün söylediği gibi Newton'la <gülüyor> evet, evet. ile hesaplaşmışım. Demirler telefon. Hocam, Kant da Newton ya da ikisi birlem. Anlamadım. Az önce Kant ile hesaplaşabildiği için dedim. Newton. <gülüyor> çünkü artık <gülüyor> felsefe insana ilişkin, doğaya ilişkin ve topluma ilişkin felsefe bunun üzerine kuruluyor. Nasıl sorusu üzerine? Mekanist ve bir evren anlayışı var. Metafizik artık e, tekil nesnenin e, üzerine kurulan bir metafizik değil. Cennet'in araştırılması değil. Newton sisteminde siz cevher konusunu hiçbir şekilde göremezsiniz. Yani Newton sistemine bağlı bir felsefede. Ne, ne latiste vardır, ne e, de ne Hume'da vardır, ne şunların da bunda vardır. Dolayısıyla bütün, yani tabii ki e, şunu hemen söyleyeyim. Biz bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunun cevabında genellikle yani nedir diye sorarız. Nedir? Yani dışarıda bir gürültü oldu. Nedir? Sonra niçin oldu, nasıl oldu? Soru soramayız. Şimdi nedir sorusu konusuna göre niçini ve nasılı beraberinde getirir. Şimdi bazı sorular var ki Iki, iki soruyu da beraber sormamız lazım. Ama Newton yan bir anlayışla hareket edersek niçine yer yok? Ama mesela eve bir hırsız girdi niçin girdi, nasıl girdi sorusunu sormamız lazım. Dolayısıyla her soru mutlaka e, nedir sorusu bir felsefi soru olarak niçini dışta işte bırakmıyor. Zaten bundan bahsedeceğim. E, ama artık Newton'la beraber felsefenin gündemi nasıl üzerine kuruluyor? Yani Newton derken Kanz'ı lazım. İşte Newton'la hesaplaşmayan bir felsefede burada bir şey yapamıyor. Çünkü artık evren mekanist ve determinist bir yapıda. Hep söylediğim bir örnekle tekrar şey yapayım. Laplace ünlü bir kitap yazıyor. Yazmış olduğu kitap Evren'in yapısı isimli. Napolyon'a veriyor. Napolyon kitabı okuyor. Belli bir zamanda görüyor. Hiç Tanrı'dan bahsetmemiştir. Evren'den bahsetmemiştir. Laplace'ın şöyle bir tarihi cevabı var. Böyle bir hipoteze gerek duymadım diyor. Çünkü evren artık mekanik olarak işliyor. Nesnenin içerisinde cevheni belirleyen tanrıya yer yok. Ama buna karşılık teoloji Newton sisteminde Aristotelian yapının dışında yeni bir metafizik öngörü. İşte bütün işin püf noktası da burada. Yani biz şunu sormalıyız. Ee, biraz sonra geleceğim pozitivizmin karşı çıktığı metafizik e, Aristotelesçi metafizik bunun dildeki karşılığına karşı çıkıyor. Halbuki nasıl sorusunu e, sorduğunuz takdirde yeni bir metafizik kurmamız lazım. Ha bu yeni metafizik eğer konu teoloji ise yeni bir teoloji olması lazım. İşte Hristiyanlık e, aydınlanmada bunu başarıyor. Bunun dışında herhangi bir teoloji bunu başaramıyor. Neden? Çünkü Newton'la hesaplaşabilmiştir. Bunun bir yankısı, bunun işte nasıl sorusunun bir devamı bence bir an içerisinde. Benim düşüncem bu. Burayı biraz daha açalım. Ne dersiniz? Nasıl gidiyoruz? Bir şey sor ya. Soracağız yoksa. Ya yani sor ben <gülüyor> konuşmaktan yoruldum. Şeyi merak ediyorum ben yani. Tabii. Hocam. Kimiz olacağız? Enfant. Kim duyuyor burada? Duyuyor. Hocamız bunlar 3 buçuk saatlik tabi. Evet, e, hemen söyle. Yani şöyle bir e, biraz nefes alayım. Nefes evet, evet. Evet, evet. Bir şey var mı hocam? Efendim, yok yok, var var var. Çok geçmiş. Yani nefesim. sizin anlattıklarınızdan şöyle bir tabii bu da doğru olabilir. Yani düşüncede olduğunuz çıkarsa çıkarılmaz. Aydınlanma ya da bu modernizm başarıya ulaşmış bir projedir. Hayır şöyle bir şey demek. Ama hesap tamam. Yok, ben yani çıkarsıyor miteleme... ya, da olabilir. Evet. Benim çıkar. Ben öyle. Yani e, hesaplaşmadığı için e, bugün e, mekanik işleyen bir dünya görüşümüzde kalıyamıyoruz. Evet. Mekanik ama. ama... değil mi o zaman? Yani şimdi şöyle, eğer sen e, dağda çobanlık yaparak e, herhangi bir teknolojiye e, den yararlanmayarak. Öyle bir yaşamı arzu ediyorsan o kurallara göre yaşamak istiyorsan şehrin e, e, telefonların arabanın, hava kirliliğinin e, e, yediğin yumurtadaki e, şeyin e, yapar şeylerin Hormon. hormonların dışında kalmak istiyorsan tercihin ona göredir. Ama eğer dünya teknolojik olarak belirli yere gelmişse bu teknolojik sağlıktan günlük yaşama kadar çok şeyi değiştirmişse, sosyal yapıyı değiştirmişse, düğmeye bastığın zaman çok insanı e, öldürebilecek silahlara sahipsen ve bu sana bir siyasi, e, ekonomik ve politik üstünlük sağlıyorsa, devletlerin hayatta kalması için bu güce sahip olması gerektiğini düşünüyorsan, o zaman aydınlanmanın e, meyvelerini göz ardı edemezsin. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey ee, bu şeyde Descartes'e de katarak söyleyeceğim. Descartes-Newton bağlamı içinde yeni bir teoloji çıktı gibi söz etti Ya da kaçırdım Descartes'ten gibi. Descartes'ten bahsetmedim ama ha, daha Ben iyi. ekliyorum. Evet, Descartes'e de ekliyorum. ekliyorum. Tamam. Özel bir sebebi var. Nasıl bir teoloji çıktı? Şimdi şöyle, bütün bu düşünceye, Kant'ta doğru noktasının oluşan bir şey var. Diyor ki teoloji felsefenin ilgi alanı dışındadır. Gerçi Kant e, inanmak için e, aklımı bir kenara bırakıyorum diyor ama e, yani eğer böyle bu, bu şeyi ayırırsan yani teolojiyi buraya nasıl sokacaksın? Mesela Descartes diyor ki iki tane cevher var. Sonlu cevher, sonsuz cevher. Sonsuz cevher Tanrı'dır diyor. Sonlu cevher ve eksistensiyal ve koditans diyor. Şimdi e, Descartes bütün ilgisini Des ve eksistansiyalistleri de görüyor. Ve dikkat ederseniz ve Aristoteles şu determinist mekanist yapıyı anlatır. Teoloji ne yaptı? Karkasını dönmedi. Ama buradan çıkardı. Ama Aristoteles sisteminde onu bunun içerisinden çıkarmak mümkün değildi. Teolojide de o. Teoloji dediğimiz şey teoloji. Teoloji ilahiyatı. Yani onu Kant'ta da bu var nümendir, dedi Bir de i̇şte anladığımız kadarıyla Descartes'in işlerinden bir tanesi felsefe ve metafiziği birlikte düşünüyor ama teolojiyi ayrı bir yere koyuyor. Evet. Metafizik de artık yeni bir metafizik. Yani bu mekanist, determinist yapının metafiziği. Tekilin, işinde hemen metafiziği değil. sonra ilk onu da hesaba katalım. E, Descartes'in ayrı bir yere koymaya çalıştığı teoloji nasıl evleniyor? patı düşüncesinde. Siz dediniz ki aydınlanmada böyle bir hesaplaşma oldu. Ee, yani aydınlanma hesaplaştı, diğer teologlar hesaplaşamadı dediniz. O hesaplaşma nasıl ortaya çıktı? Felsefe, peki <gülüyor> biraz dolaylı cevaplayayım. Teşekkür ederim Benim söylemek istediğim ve unutacağım muhtemelen sorulardan kendisi buydu. Eee felsefeyi biz spekülatif bir alan olarak düşünürüz. Yani e, işte insan varlığı tan tanrılandığı gibi bu felsefenin belki sorularından bir tanesi ama felsefe kadar günlük yaşam içerisinde yer alan başka hiçbir alan yok günlük yaşam derken de insanın günlük yaşam içerisinde sosyal hayat içerisinde karşılaştığı sorunlardan tut bu sorunlarla ilgi içerisinde akla gelebilecek her şey bireysel veya toplumsal bütün sorunlar çünkü bu sorunlarda çağdaş sorunlara çağdaş cevap vermemiz lazım Çağdaş cevap vermek demek geleneksel bilgilerinizi bunun içerisinde teoloji de ilahiyatla da dair olmak üzere sorunlara uygulamanız uyarlamanız veya uydurmanız lazım. Bunu yapamazsanız günümüzde yaşadığımız bir sorun var. Ahlak sorunu olabilir. Bu estetik sorun olabilir. Bu veya benzeri bir sorun olabilir. Sizin teolojinizi bu günümüz sorunlarına bu enstrümanları kullanarak yani kabaca söylemek gerekirse Nedir e, sorusunu, nasıl sorusunu kullanarak bir sistem kuramıyorsanız o e, çağa uygun bir cevap bulamazsınız. Yani felsefeyi güncellemek belki bu şekilde anlaşılabilir. Bunu da teolojide de birçokla Teoloji bu bu sorunlara cevap veriyor. Yani. Mesela. Yani işte ahlak. <gülüyor> yani Ama sen yani ahlaklı nasıl bir şey yok ortada. Ya yani şimdi aydınlanma ...düşüncesi teolojiyi dönüştürdüyse... E, ...bu nasıl yani... Newton'la hesaplaşarak mı yaptılar yani... Newton'daki nasıl sandığa karşı... E, ...teolojiyi bir yere mi soktular? Şimdi şöyle teolojinin... ...bir kere alanını değiştirdi. Yani Mesela işte e, Laftas'ın yaptığı gibi... ...burada Tanrı'ya yer yok dedi. Ama o zaman hocam... ...bu ateoloji olur. Hayır. Ama bu... E, ...Tanrı'yı inkar etme anlamına gelmiyor vekt teoloji denen bir şey. mu demek istiyorsunuz onu anlayamadım. Çünkü. Yok, yani ben seküler şey, teoloji denen bir şey hani var. Yani, şöyle yansı. Mesela çok soyut olarak, çok derinliğe girmek de istemiyorum. Kant bize şunu soruyor. Nasıl ahlaklı olabiliriz? Şimdi bu klasik teolojilerin sorduğu bir soru değil. Klasik teolojiler niçin ahlaklı olmalıyız sorusunu sorar. Ve bunu şeye götürür. E, kutsal kitabının ise götürür. Ama nasıl ahlaklı olmalıyız? bu Ama niçin haylaklı olma sorusunda nasıl haylaklı olmayı da söyler ki. Teoloji de, diyeyim de bir kere burada dair yapmak lazım. Ben teolojiyle dini ayıranlardan bir tanesi dindir. Çünkü teoloji sonuçta e, felsefi bir şey kurdu. Ben teoloji deneyi tercih ediyorum. Evet. Evet. Ama şimdi şey de teologları bilmem neden ne demezdim. ama dinde niçin haylaklı olduğunu söyledi, olmamız gerektiğini söylediği gibi zaten bir gereklidir. Nasıl olunduğunu da söyler. Şimdi şöyle, e, niçin? Sorunu soru, soru şöyle soralım. E, modern paradigma içinde, modern paradigmayı da Descartes-Newton bağlamında düşünüyorsak, din nerede? Din nerede duruyor? Bu, bu düşünce paradigması içinde. Evet. <gülüyor> onu ayrıca ele almak lazım. Yani şimdi, ama şunu e, dolaylı bir şekilde şunu söylemek istiyorum. E, yani bütün dinler ee, niçin sorusuna cevap verir. Yani der ki işte böyle yapmalısın çünkü. Bu bir inanç konusudur. Yani din açısından niçin sorusunun cevabı inançtır. Ama sonra dinler der ki sen aklını kullanarak anlayabilirsin. Yani ben sana inancının kaynağını söylerim. vahidir derim. Çünkü derim. Bunu derim. Ama aklını kullanarak nasılı cevabını verebilirsin. Belki burada Wittgenstein ki üzerine üzerime yapıştığı için maalesef kullanıyorum. E, Wittgenstein bu konularda gibi o küçük kitapta anladığım kadarıyla iyi kalem yaratmış. Mesela e, felsefi sorunlar, bilimsel sorunlar ve hayat sorunları diye üçlü bir ayrıma gidiyor. Ve hayat sorunlarını önemsediğini de bize söylüyor. Hayat sorunlarından bir tanesi mesela insan her zaman için niçin yaşıyorum sorusunu sonra hayat zorunluğuyla bağlantılı olarak da üç ayak çıkartıyor gördüğüm kadarıyla. Biri ahlaklılıkla ilgili bir şey. Ahlakla ilgili. ikincisi estetikle ilgili ve üçüncüsü dinle ilgili bir şey ortaya çıkartıyor. Hemen orada dinle ilgili bir çatal açıp e, bu konuda Wittgenstein e, teolojiyi eliyor. Teolojiyi rasyonelize eden bir düşünce tarzı olmaktan dolayı eliyor. Şimdi tekrar geriye geldiğimizde o Viyana çevresinden çok daha önemli bir şey yakalamış durumda. E, felsefi problemlerin yapısını bir kere ortaya koyuyor. Ondan, yani ondan felsefi metafisi bir ayırıyor. Ondan bahsedeceğim. Birinci nokta bu. E, tabii ki bir gençler anti-matemizikçi bir adam değil. Ama Birkenstein yeni bir yol açıyor bize. Hayat problemlerinde hala dini olan bir duygunun ya da bir durumun söz konusu olduğunu söylüyor. Önermiyor bir şey ama ...böyle bir sıkıntı olduğunu bize söylüyor. Belki buradan bağlantı kurabilirsiniz. Ama felseferin dışında koyacak mısın? E, felseferin dışında koyacaklarım, çok şükür ki. Ama işte sorun da o. Ondan bahsedeceğim. Devam edeyim isterseniz. Yani e, sorun atacağız, dinlendim. Unutma sorun. Şimdi, e, buradaki benim ayrımım e, net ise eğer, bununla ilgili sorunuz yoksa eğer... ...şimdi şöyle e, düşünmek istiyorum şeye gelince Viyana çevresine gelince bu akım içerisinde neyi yolturtmak lazım? Viyana çevresinin anlam sorunuyla ilgilendiğini, anlam sorunu üzerine felsefenin sizin çıkış noktası olarak aldığını söylemiştik. Anlam sorunu bir dil sorunu haline gelmiştir ve anlamı nedir sorusu olmuştur. Onların başta da söylediğim gibi klasik felsefe sorunlarına karşı bir tutumları var. Demişler ki işte Cevheri örneğin e, bunu demiyorlar ama söylemek isterim o. Aristoteles anlamda felsefe problemleriyle metafizik uğraşmış bir cevap verememiş. Şimdi bakın dikkat ederseniz e, mekanik determinist anlayışta zaten bu eğlenmiş oluyor. Çünkü e, bu ayrımı benim yaptığım gibi yaptıklarını söyleyemem bir yana çevresinde. Bunu Bugün biz fark edebiliyoruz. Yani Şimdi onların söylediği bir yana söylediği şey şu. Biz ne sorusunu sorarsak e, pardon ne sorusunu Anlamı nedirle değiştirirsek, o zaman anlamı nedir sorusunu e, dile indirgerek e, nasıl sorusunun devamını e, felsefeye e, sokmuş olur. Benim bir yana anladığım bu özetin özeti. Yani bir yana çeylesi... Anlamı ne sağlıyor hocam? Efendim. Anlamı ne sağlıyor? Yani e, duyu verileriyle gösterilebilir olması mı? Hani işte... yok, hocam... makital da bahsedildi. Evet. O, o, o var mı? Yani Şimdi şöyle anlam, hani anlam şu şey yani, yani bizim anlam gösterebildiğimiz ölçüde anlamlı diyebiliyoruz. Hmm. Öncelemediğimiz ölçüde anlamlı. Şimdi klasik felsefede yani Aristotelesçi anlayış üzerine bugün bile süren felsefede e, niçin yerine e, pardon, nedir, nasıl sorusu yerine anlamı nedir sorusunu koyabiliriz. Yani çünkü nedir? Ne dedim? Ne? Var. İngilizlerin klasik bir soruştur Var. Bunun yerine anlam sorusu yani nedir? Hayat nedir? İnsan nedir? Anlam, anlam nedir? sorusu dediğimiz Dur, zaman bedavluk yediniz. Orada e, zin mi bedavluk işin? Bunları basırsanız mesele çözülmez. Bir dakika söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla ölçüsü birçok oradan geliyor. Bir dakika anlatayım mı ondan sonra? Şimdi e, klasik felsefe yani Aristoteles'i felsefe hayat nedir? İnsan nedir? Ölüm nedir? Tanrı nedir Bu sorusunu soruyu. soruyor yana çevresi düşünmelerin sorduğu şey hayatın anlamı nedir? İnsanın anlamı nedir? Tanrı'nın anlamı nedir? Sorusunu dilsel bir mekan, e, zemin üzerinde e, cevaplandırmaya çalışıyor. Dilsel bir zemin üzerine cevaplandırırken Tanrı'nın kelimesinin, kavramının anlamı nedir? Sorusunu soruyor. E, başka nasıl yapılabilir? Şimdi, nedir? Sorusunu sormuş olmalı. Yani, bir kavramı başka bir kavramla kalıbı olmaktan başka ne çare? Ha, şimdi şurada şu yani kavramı e, bir yerine oldukça olacaktır. Şimdi i̇şte mesela diyorum ki yücel insandır, yücelik getiriyorum, Bir de insan mı getireceğim buraya? <gülüyor> Bilmiyorum ne yaparsak. Ya? <gülüyor> bir yana çevresinde ancak böyle karşılık veririz de olacak. Hayır, hayır. O kadar basit değil. Şimdi e, anlam sorusuna iki tür e, yaklaşım var. Çünkü bir şeyin anlamını bir başka kavramla açıklayabilirsiniz. Ancak bu kavramın e, anlamını bir başka kavramını açıklamak bir yere kadar çok olgulara e, dokunmanız lazım. Burada iki tane görüş var. Bir uygunluk teorisi, bir tutarlık teorisi. Carnap e, ve e, kıta Avrupa'sındaki filozoflar uygunluk ve tutarlık teorisini, e, coherence teoriyi savunurlar. Eir ve Russell gibi olanlarda uygunluk teorisini, correspondence teoriyi savunurlar. Şimdi Eyirin ve Rasulun yapmak istediği iki türlü bilgimiz vardı. Bunlardan bir tanesi teorik bilgidir, bir tanesi empirik bilgidir. Şimdi anlamı nedir sorusu teorik bir sorudur. Fakat anlamı mesela Tanrının anlamı nedir? Tanrının anlamı yaratandır. Yaratanın anlamı nedir? İşte her şeyi yaratmış olmak kadeli mutlak olmak. Kadeli mutlak olmak nedir? Hep anlama dilsel bir tanım içerisinde hareket ediyorsunuz. Fakat bir noktaya gelip bu buna e, şey olarak Carnap ekonuyuna bakarsak e, tutarlılık teorisi deniliyor. Bu tutarlılık teorisinin bir noktada işte bu olgudan hareket ediyor demek lazım. Onların temele koyduğu olgusal önermeler protokol önermelerdi. Dolayısıyla e, anlamın e, birbiri dilsel tanımı içerisinde son nokta protokol önermelerle, Carnap'ın kullandığı değil mi? protokol önermelerle fizik dünyaya bağlantı kurar, temas eder. Bunların, e, yani karnapçı ekologele bilgiyen yani anlam sorusu dilsel bir sorudur ve dil içerisinde, kendi tutarlılığı içerisinde ele alınır. Russell ve Ayer gibi düşünlerse e, buna temel önerme derler ve bunları da bütün teorik bilgiyi, yani en, en önermeden türetmeye çalışırlar. Şimdi anlamın iki tür cevabı var. Anlam nedir sorusunun iki tür cevabı var ya empirik, yani basic proposition'lardan hareket ederek teorik önemli kuracaksın. Anlamı bu yolla. Ha bir de şu var, empirik önerme ve teorik öneri arasındaki ilişkin, dilsen, mantıksal ilişki. Yani hem sentaks ve daha sonra semiotik işin içine girecek ve mantık işin içine girecek. İşte e, mantık çalışmalarında da önemi burada karşımıza çıkıyor. Çünkü e, mesela e, insan nedir? İnsan işte yaşayan canlıdır. Yaşayan canlı ile insan arasındaki bağıntı dilsel olması lazım. Yani sentaktik olması lazım. Mantıksal olması lazım. E, çıkarımsal olması lazım. Bunların bir noktadan sonra e, protokol Anlamsız önermeleri indirgelemek lazım. Anlamsız önerme edebiliriz. Anlamsız önerme nasıl? Metafizik önerme. Nasıl mesela bir örnek verelim? E, yani e, şeylerin verdiği önermeyle ile arkesi evrenin arkesi sudur. Bir şekilde. Bu da işte şey sonuçta bir e, a, anlam öncesi. Yani onlar bunu hiç anlamsız. İşte o, o. Ama orada zinle bedel olduk aydınlığı yapmak lazım. Ya daha oraya gelmedin. Dur. Normal. Ama, ama öyle bir şey. E, sen oraya gelirse bu son sürecek gibi geliyor. Bir yana çevresi pek Hı. gelemiyor. O tip, özellikle pratik olanlerden duyuy veriden indiğin zaman. Yani hepsini, Orada siz söyledikleri önce bildiğim kadarıyla en şöyle yapalım. Ötek ama sonra. Ana arduvanla gidiyoruz. Ana arduvanla. Ya yani. ama sonunuz bu değil. Haber şimdi burada ayrıntıda bağlayacağız. Evet. Ee, Viyana çevresi ve de. metafizik evet. dediğimiz zaman, tam? Ee, Viyana çevresinde dil örnekleri evet. alalım. Mesela, e, felsefe söylemdeki dil örnekleri, bunlar vedoıntu olan mı, hmm. meaning olan mıdır? Yani, anlamlı ya da anlamsız mıdır? E, bilim evet. öğremlerini alalım. Ondan sonra eee teolojik önermeler üç önerme üzerinden gidelim. Bilim önermeleri, eee teolojik önermeler, felsefe bir de metafizik önerme ayrımından gidersek daha yanlışlıdır gibi gelir. Ama neyi yanlışacağız bu konumuzda ne? E bunlar hangisi anlamlı, hangisi anlamsız, hangisi doğrulanabilir? Yanlışlı ama geleceğim şimdi yine çevresinin metafiziğe karşı yani metafizik ve diğer çeşitli konulara göre yine çevresi metafiziğe karşı. Metafiziğe karşı olmasının sebebi Metafizik önermeleri anlamsız bulmalarıdır. Anlamsız bulmalarıdır. E, Sebebi e, bulmalarıdır. E, şey, e, bir anlamlı önerme örneği verin. Bir anlamlı önerme örneği verin ki anlayalım işte. Gravitasyon yasası anlamlı önermedir. Bunların arasında işlem yaparak protokol önermeleri. Bak düştü. 3 saniyede düştü. Bu 3 e, saniyede düşmesi gravitasyon e, hesabı İkandı e, dünyayı yaparak, günce yarattı ifadesi de önerme demiyorum. Çok anlamlı bir cümledir hem semantik açıdan hem semtak açısından empirik hem de adem açısından. Ama e, sorunlardan bir tanesi galiba empirik olarak doğrulama e, bizim dünyamızı daraltan bir doğrulamadır. Ne yapayım? O <gülüyor> zaman <gülüyor> gravatasyon şey, yer çekimiyle ilk yer çekiminin bizzat kendisini de doğrulayabiliyor. Şimdi yapalım. şöyle düşünün. Ben 6000 düşün günde ile evet. iş yaparım. Şimdi bak şöyle düşünün. E, bu gelişim içerisinde bunların e, cevap aradığı şey bu nasıl sorusuna e, devam. Yani onlar niçin Tanrı algısı E sonra şeyde yani, çok iyi. saçma sapan bir önerme, e, metafizik önermeler anlamsızdır önermesi de bizler anlamsız bir önermedir. Ya zaten ya biraz önce bir tane soru diye bir şey yaptık geldi bir <gülüyor> <den> ya. <yok>. Odan <gülüyor> bahsediyorum. Ya ama zaten değiştirdiler onu, onu söyleyeceğim ya. Yani kısa metafizik Bunu da olguyla doğrulayamazsın. E, ne yapayım? E, yani. O zaman ne yapalım? O zaman gidemeyip e, vedamas şey. <Gülüyor> mı? Mantık değil mi? Bu benim genellemiş bir şeyim. Ya, ya duyumda bir karşılığında olması, deneyim yoluyla. Dur, Cengiz'e de şimdi bunu uğraşma. Uyandı. Biraz daha uyuyunlar. <Gülüyor> <ederim. gülüyor> şimdi tekrar devam ediyorum. Yani benim anlatmak istediğim oralara gitmek değil. Aynen, biyene çevresinin metafizik anlayışını veya biyene çevresi dil anlayışını konuşarak onlara girecektim ama onlar değil şimdi. Yani, benim devam etmek istediğim nokta başka. Şimdi görüldüğü gibi e, bir çevresinin e, ne sorusunun, felsefe sorusunun yerine anlamı nedir sorusunu koymuş olması e, bu doğrulama kavramı açısından bakarsak ne kadar değişmiş olursa olsun e, nasıl sorusunun bir dilsel karşılığı gibi duruyor. Dolayısıyla bir çevresi düşünürleri nasıl işliyor? Bunu dilsel olarak, yani dil analizi yoluyla koymaya çalışıyorlar. Şimdi burada e, bir yana çevresinin metafiziyle ilgili yeni bir adım atıyorum. Deniz ürüne devam Yeni bir adım atıyorum. O da şu. Şimdi klasik metafizikte e, A'nın ve B'nin cevheriydi söz konusu olan evet. bu araştırılıyor. Ama artık Newton sisteminde böyle bir şey yok. Bu X'dir, bu Y'dir. E, bugün için bütün bilimler Newton sistemini örnek olarak sosyolojisi, psikolojisi, tarihi, her bütün bilimler. E, Newton sistemini örnek olarak alı, almak isteyen bütün bilimler X ve Y arasındaki ilişkiyi bir yasayla anlamaya çalışır. Ve X ve Y e, aslına bakarsanız e, bir gösterimdir. Nesnenin özle ilişkin hiçbir şey söylemez. Tam tersine nesneyi suyu talep getirir Bu fizik dünya için güzel bir şey. Fizik dünya için başka bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü Şimdi benim için bu bir 3 kuruştur. Bu 50 kuruştur. Ama fizik açısından bakarsan bu x'tir, Bu Y'dir. İkisi aynı yasaya tabidir. Fakat ben insan olarak X ve Y'yi bunun hareketini öngörmek istersem X ve Y'ye söyleyebilirim. Ama insana geldiğimiz zaman orada sökmüyor. Sökmüyor derken sosyoloji öyle yapıyor. E, psikoloji öyle yapıyor. Yani e, yaptığı şey mesela e, ekonomik veriler. Sokaktaki insan kim? Sokaktaki insan hepimiz sokaktaki insanız ama odadayız. E, şişman, zayıf, yaşlı, genç, erkek, kadın hiç fark etmiyor. X. Dolayısıyla diyor ki mesela eğer para arzı, enflasyon şu orandaysa sokaktaki adam bundan şöyle etkilenir diyor. Yani ne yapıyor? Dikkat ederseniz e, A ve B'yi hiçbir şekilde onun e, özüne, cevherine inmeden X ve Y arasındaki bir yasayla anlamayı anlatmaya çalışıyor. Şimdi bunun şeyi de yani bilimlerin Newton örneğine kurulduğu yer de burada. Fakat insan işin içine girdiği zaman burada bir şeyler ters gidiyor. Bu ters giden yerlerin başında yani sıkıntıyı ilk fark edenler bence ekstansiyelistler. Çünkü ekstansiyelistler diyor ki benim varlığım, varoluşum varoluşum varlığından önce geliyor. Böyle bir şey diyor, ne demek tam Ekstansiyonu bilmiyorum ama kabaca böyle söylüyor. Varlık sözünden önce. Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, yani benim e, yapıp ettiklerim ben her ne kadar sosyoloji açısından psikoloji açısından bir x olsam da bir e, metafizik boyutum olmasa da ben bir insanım. E, sabahtan akşama kadar fabrikada çalışırken karta kaçta girdiği ve kaçta çıktığı yazılı ve benim maaşım ona göre hesaplar. Yani bir fabrika işçisi olarak e, buradaki X e, gök cisimleri gibi veya kalem gibi bir X'den farklı tarafım yok. Bir metafizik boyutum yok. Ama x'ten sayısına e, e ki ya biz insan olarak X ve Y biçiminde bir şeyi hesaplayabilirsin. Ama benim varoluşum, yani yapıp etmelerim, benim bütünlüğüm bana varlık kazandırıyor. Şimdi bence ee, bir yana çevresinin metafizik anlayışının ilk büyük darbe aldığı yer burası. Çünkü insanı artık sen bilim yoluyla anlamak istersen x diyebilirsin. Ama insan direk olarak artık kendi niçin sormasa bile kendi varlık kazanma alanını bu x, y olarak sağlıyor. Şimdi bunun bir başka önemli sonucu günümüz felsefesinin e, ahlakçı filozoflar tarafından din yerinde ise işgal edilmiş olması. Çünkü günümüz felsefesine baktığınızda, bütün postmodern filozoflar dair olmak üzere bireyi e, temele koyuyorlar. Yani bireyleşmiş bireyi temele koyuyorlar. Şimdi bireyleşmiş bireyden kastım şu e, aydınlanma dönemi Fransız aydınlanması sayesinde bireyi e, x halini nasıl geçirdi? Dedi ki ee, e, sen yasalar karşısında eşitsin. Yani bütün insanlar Hürdo'ya doğar. E, ondan sonra eşittir. E, şudur budur. Bunlar nedir? İnsanın bir metafizik yönünü değil, x olarak bir tarafını alarak hareket etmeyi gerektirir. İşte bu e, bireyin bireyleşmesi yani egoizmden bahsetmiyorum. Birey olmasıdır. Birey olması da her bireyin yasa karşısında eşitliği demekti. İşte bu aydınlanmanın da çok temel bir özelliği. Bunun gittiği yer ekstansiyel Çünkü ekstansiyelistler dediler ki benim anlayışıma göre, sen evet bir X olabilirsin. Fabrikaya çıkarken X kişisi olarak bir e, hiç var oluşunu dikkate almadan e, hesaplanabilirsin. Ama sen toplum içerisinde psikolojisi olan varlık kazanmak isteyen bir canlısın. İşte bu yüzden... E, bireyin ontolojisi dediğim yer ortaya çıkıyor. Bireyin ontolojisi dediğim yerinde Platon'a kadar giden bir şey var. Bunu sen çok güzel anlattın. Ee, günümüz e, filozofların içerisinde de bütün postmodern filozoflar benim gördüğüm kadarıyla buna çok eğiliyorlar. Bireyin ontolojisi dediğim şey birey ahlak dünyasını kurabildiği ölçüde e, kendisini e, bir varlık olarak tanımlayabiliyor. Çünkü toplum içerisinde e, insanı x olarak alsanız da, rasyonel olarak tanımlamaya, rasyonel olarak kavramaya çalışsanız da insanı bir ahlak varlığı olarak tanımlamadığınız takdirde e, felsefi olarak yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Toplumsal varlık olarak insan üzerine söylemeyecek başka bir şey yok. İşte ben, için, ben onun için buna e, bireyin ontolojisi diyorum. Bireyin ontolojisinin temelinde de ahlak veriyorum. Bu günümüz felsefesini bireyin ontolojisi üzerine olmuş bir ahlak felsefesi olarak tanımlanış şeklini de nitelendirmek istiyorum. Ah, bu kadar <gülüyor> güzelmiş. Tam 543 aksor olarak değil. Bu siz kuş sebilerler başladığından beri birlikte konuştuğumuz bir konu vardı. Eee Newton'la hesaplaşma. Evet. Eee şimdi Newton'un hesaplaşmada Kant'ı göz önünde bulundurursa Kant Newton'un deterministik, mekanistik nasıl sallı kosmos e, anlayışından umanlarla sıyırmaya çalışıyor. Yani evet. eylemi başlatan biri olarak şey yapıyor. Bu hesaplaşmada bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi benim anladığım kadarıyla orada bir boşluk oldu. Yani bir aydınlanma dönemine geçiş. Şimdi şöyle tabii e, insan dediğim gibi bir e, canlı olarak niçin sorusunu sormadan edemiyor. Yani bir diyelim ki kozmologsun, laboratuvara giriyorsun, evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorsun. Fakat diyorsun ki evren işte şu fizik yasalarına göre oluşmuştur. Büyük bir patlamayla saniyenin eksi 39. E, mertebesinde şöyle haliydi. Böyle diyorsun ki ya bu kadar e, bin, milyarlarca ışık e, yılı çapındaki evren niçin var? Şimdi bu sorunun cevabını laboratuvarda soramazsın. Çıktıktan sonra sorarsın. Sormak sorulmasın. insansın. Yani ölümle karşı karşıyasın, Tehlikelerle karşı karşıyayızsın. Bir şeyler yapmak zorundasın. Dolayısıyla niçin sorusundan vazgeçemezsin? Şimdi Newton çok keskin bir şekilde ters bir tarafa attı. Ve Kant da bunu son derece iyi bir şekilde yakaladı ve kullandı. Tabii ki doktor gerçekten dinler zaten bir, Tabii o yani bunu nasıl ikisilik birbirine Ama işte mesele bir, şu. İşte yani. mesele Kardeşim şu onu öğrenmek için soruyorum. Şimdi ılık ya, yapmıyorum şimdi. <gülüyor> tamam. Şimdi ya, dinlerden Müslüman değil. Traf konu şimdi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, e, tabii bu bir ben şey. burayı birazcık basitleştirerek anlattım. Oradaki insanların e, temel duygusu eee bu metafizik sorulardan vazgeçememek. Yani aslına bakarsan şöyle söylemek lazım. Biz bu bakımdan şanslıyız. Ben kendisine onu söyleyip, insanlık tarihinde üç büyük kırılma noktası bence var. Bunlardan bir tanesi Newton. Çünkü Newton sayesinde şöyle bir e, olay gerçekleşti. O da şu e, daha evvel evrenin merkezinde yer vardı. <gülüyor> Yerin e, merkezinde diyelim insan vardı. Evet, Hristiyanlık açısından bakarsak, insan da Hristiyan olduğuna göre evrenin merkezinde Hristiyanlık var. Yani böyle bir şuur atmayı tetişen bir duygu var. Bu düşünceyi biraz açmak lazım. İnsan Hristiyanıdır. Onlar için söylüyor. Onlar <gülüyor> çok patlamalar Evet, kayıtlar var, evet, bitti <gülüyor> Ama herkes çay diyor. Ne demekse? Yani dolayısıyla e, tabii hakim e, görüş Hristiyanlık olduğuna göre böyle bir düşünceleri, böyle bir duyguları vardır. Bu. Bunu kabul edemedi insan yani zihni. Çünkü Newton sisteminin e, merkeze e, güneşi koyması aslına bakarsanız fiziksel olarak, metafizik olarak, biyolojik olarak birçok şeyi kökten değiştiriyor. Aynı zamanda psikolojik olarak insanı merkezden attı. Merkezde değilsin artık dedi. Bu birinci kırılma noktasıydı ve bununla Hristiyan dünyası çok cebelleşti. E, yaktılar, yıktılar, şu bu falan. Yani bir sebebi de bence bu. İkinci kırılma noktası Darih. Çünkü insan hadi evrenin merkezinden atıldı fakat insan canlıların merkezindeydi bu sefer. Darih dedi ki hayır, sen merkezde değilsin, sen bir evrenin sonucunda oluştu. Bu ikinci büyük kırılma noktasıydı. İşin ilginç tarafı e, İslam dünyası bu soruna atladı. Halbuki benim gördüğüm kadarıyla İslamiyet'te böyle bir sorun yok. Yani Darihinci anlayışın İslam dünyasına karşıt olması Hristiyanlar kadar katı değil. Sebepleri neyse de, onun üzerine duracağım. Üçüncü kırılma noktası ki burası işte benim bireyin ontolojisi dediğim noktanda çıkış noktası Freud. Çünkü Freud da aydınlanma düşüncesi bize şunu gösterdi: İnsan bir akıl varlığıdır. Aslında bütün dinlerde hemen hemen bunu söylüyor. İnsan bir akıl varlığı yani yapıp etmeleri aklının sonucu olarak bir yerdedir ve insan bundan sorumludur. Ama Freud dedi ki, kardeşim senin bir aklın var ama aklın aslına bakarsan bir üstün ve bir altın arasında pastırma gibi ezilmiş. Nedir? İt vardır. Ondan sonra gibido vardır. İper ego vardır. Şimdi günümüz insanına bakın. Bir yandan süper egosu şişiriliyor. Değil mi? Bir yandan süper egosu şişiriyor. Bir yandan da it veya gibido baskı altına alınmaya çalışıyor. Günümüzde bu böyle bir yaşam içerisinde. Peki, bilinç ego ne oluyor? Arada eziliyor. Freud'un söylediği şey şu, sen artık şunu yaptın ama bu senin çocukluğundan getirdiğin ne olduğu belli olmayan tam kantçı bir şeyle varsayılan bir şeyin içerisindesin. Şimdi bu bence insanın kendisini aradığı yer. Yani günümüz filozof, postmodern filozofların kendisini aradığı yerde burası. Bu süper egoyu veya idi bir yere oturtmak istiyorlar. Rasyonalize etmek istiyorlar. Bunu anlaşılabilir hale getirmek istiyorlar. Ahlak da burada karşımıza çıkıyor. Çünkü ahlakı eğer işin içine katmazsa ego, süper ego, it falan arasındaki ilişkiyi düzenleyemezsin. Onun için ben böyle düşünüyorum. Şişen süper ego mu? Ego mu? da bir soru çıkıyor. Şişen süper ego mu? Ego. Ego. Bizi denetleyen hangisi? İşte çatışmasın. Yani neyden ettiyim? Ne çatışıyorsa, e, işte bir şey yok, hiçbir şey çatışıyor. Libido çatışıyor, hiç çatışıyor. Ne? Şeker de, ben <gülüyor> bir şey mi oldu? Kimde? Sende mi? Yok ben de. Sende. Sende bir şey düşmedi. Yok, bir saat oldu. Bak sonra, yani bir Hocam küçük bir şey. Buyurun. Hiç şüphesiz bu aydınlanma birlikte bence yani de parayı nasıl büyük bir işte oldu? Ee, sizin için nasıl daha büyük bir ee, ama sunumunuzdan sanki klasik verse varis teorisi çok irrasyonel ve indeterminist gibi anlaşıldı. İrrasyonel değil. Ee, çünkü yani her ne kadar eşyanın varlığı ve süreci araştırsa da o da çok determinist. Bir Tabii. ilişki var, yasallık var, ilerleyiş. Ama işte şimdi yani orada bir teleolojik açıklama da şüphesiz var ama evet. o nihayetinde bir açıklama e, yani tüm sistemi mümkün etmiş bir açıklamadır ama hiç şüphesiz ama orayı böyle irrasyonel ve irrasyonel derdiniz. değil. Yani çünkü öbür tarafı rasyonel olarak yitlediniz o anlamda. Şimdi Cüneycim haklısın şöyle. Biz Türkçede yapılmayan yani dil olarak mevcut olmayan bir ayrım var. Rasyonel irrasyonel arasyonel. Şimdi rasyonel akılsal diyelim. Irrasyonel akıl dışı olan. Arasyonel akıl ha harici olan. Yani mesela bizim duygularımız arasyoneldir. Bu rasyonellikle yani bir insan birisine sever, aşık olur, rasyonel olarak olmaz, irrasyonel bir duygu. Ama ben camdan dışarı çıkmak istersem en kısa yol diye bu irrasyoneldir. Şimdi Newton, e, Aristoteles'li sistem irrasyonel kesinlikle değil. E, Aristoteles'li sistemde e, nasıl yer yok da değil. Çünkü e, Aristoteles ne diyor? Gök cisimleri e, dairesel hareket eder. Bunun dairesel hareket etmesini kabul etmek zorunda Ve niçin sorusu Diyor ki niçin hareket eder? Çünkü dairesel hareket mükemmel harekettir. Şimdi Bak sistemin temelinde niçin var. Peki e, gök cisimlerine baktığımız zaman üç tane temel açıklanamayan yani açıklanması kolay olmayan olgu var. Retrograd hareket. Baktığın zaman geri gidiyorlar. Yaklaşık uzaklaşması. Bir de hız değişimi. Şimdi eğer dairesel hareketse bir cismin senden uzaklaşıp yakın ulaşmasını anlayamazsın, açıklayamazsın. Veya parlaklık değişimini açıklayamazsın. Veya retrograd hareket. çünkü gök cismine, uzayda baktığın zaman sağa doğru gider ve aslındayız artık. Sonra döner, sola doğru gider. Böyle bir hareket yapar. Sonra retrograd hareketi dedi. Bunu sen daireyle açıklayamazsın. Burada nasıl olduğunu açıklamak için ya eksiklik model kullanacaksın ya egosentrik model kullanacaksın. Şimdi bak bu nasıl giriyor ama temelde ne var? temelde dairesel hareket mükemmeldir. Niçin dairesel hareket? Ama zaman yapmak için de sonradan çeşitli revizyonlar yapılıyor. Başka, başka. Yapılıyor i̇şte farklı. yani, yani nasıllıkla içkin bir şekilde bir niçin sorusunun olduğunu bence yani o nasıllık aydınlanmanın nasıllığından farklı bir şey bir şey. Farklı evet. ee, Ama yani sonuçta dört sebeften bir tanesi gaye sebebi. Evet. Sebeften. Evet. E, evet. Madde ve etki sebebi unutmamak diyebiliriz. Ama işte bütün mesele biz doğa olaylarını anlamak istersek A ve B arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurmamız lazım. A ve B arasındaki bütün anahtar kavramı bu A ve B arasında kuracağımız sebep sonuç ilişkisi iki tür oluyor. Ya A'nın ve B'nin telosu aracılığıyla kurarız veya A'nın ve B'nin dışında bir yasa aracılığıyla kurarız. Yani başka çünkü niçin ve nasıl dışında sorumuz yok. Niçin ve nasılın öngördüğü komit ettiği başka bir yapı da yok, ontoloji de yok. Dolayısıyla ha bu içerisinde bunu barındırmıyor diye bir şey yok. Yani Telos'un olduğu yerde mekanizmanın nasıl işte bırakması tuttuğunu değil. Yıllarca bu mekanizma dünyanın bir şeyini açıkladığına göre insanlar iş yaptığına göre serdiğini için açıklayarak bunu yapamazlardı. Yani niçini, niçini hayır, Niçin temeli üzerine nasılı kurmaya çalıştı. Ama Newton dedi ki, niçini bırak, tek başına hısına O zaman yasaya gidersin. Yani o zaman telosu e, bir kenara bırakıyorsun. Bütün temel ayrı ağırla da beyin içerisinde telosun olmaması. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir televizyon programında bir e, e, hanım röportaj yaparken tanınmış bir isminde bilmiyorum. E, i̇şte şey söyledi. O da diyor ki e, Tanrı'nın varlığını bir incir çekirdeğinde görebiliriz diyor. Çünkü diyor incir çekirdeğinde o her şey gizlidir diyor. Şimdi bu işte e, Newtoncu anlayıcı, yani bu aslında öylesi bir anlayış. Beni bu ilgilendirmiyor. Tamam Tanrı'nın varlığı, incir çekirdeğinde kudretini görebilirim. Ama ben bu niçin e, böyledir sorusunu saramadım. Ben nasıl bu incir çekirdeği işte genlerle, ondan sonra dinlenen tohumları, şunlarla anladım. Mesele buradaki mesele. Evet. Tamam. Bir Dur bir dakika. İngilizcem da soru var, Newton bu e, sistem veya Kant'ı sistem teoloji veya yani dini nereye kozuyor diye gibi yani bir teoloji e, buna, buna şunu cevap verebilir miyiz? İntelisemes ve açısından, yani bundan aydınlanmayla birlikte, yani Newton'la birlikte Atatelisemesinin gidişatı teizm üzerine veya sınırlı Tanrı anlayışları bir yarattı, nasıl yarattı, yoktan yarattı, bir maddeden yarattı neyse, yani onun içinin sorusu yok. Bir tanrı bir yaratıcı, bir düzen verici var. İşte, çantında işte hayvanlıkla, teleolojik delinden, işte, hareketle söylediği üzere hani, e, üzerimizdeki gök güzü meselesi. E, yani bir tanrı var ama bu tanrı yaratıp bıraktı. Bir daha müsaade dokunmuyor. Yani Batı felsefesinin bu anlamda... Yeni çağlı. E, Newton bir sistem. Bir şey, evet. Yani, şey yani, şey e, yani deizm değişiklik bir, tanrım. Değişik bir tanrım. Yani şimdi, tabii e, şunu söylediler, dediler ki ya bu kadar, tamam e, Lapras'ın dediği gibi, çünkü diyor ki Laplace bana şu anki noktaların tam e, tanımını verirsen, tanımlayabilirsen, ben sana o cismin ne zaman nerede olduğunu, ne zaman nerede olacağını söylerim diyor. Bu tamamen mekanist ve determinist, yani evren, mekanist ve determinist bir şekilde işleyen bir makine. Fakat insan, hep söylediğim gibi, inanan bir var, yani metafizik bir varlık inancını bir kenara bırakamıyor. Diyorlar, dediler ki, belki seninle sonra bir cevabın oluyor. E, bu kadar müthiş bir makinenin kendi kendine oluşması mümkün değil. Yani teoloji gene orada e, Newton gibi, Leibniz gibi, bütün e, yeni çağ filozoflar, bilim adamlarının e, şeyine girdi tekrar. Dediler ki, bu kadar müthiş bir makine bir yaratanın olması lazım. Ondan sonra işte e, iş e, e, şuna girdi. Evreni Tanrı yaratmıştır karışabilir mi karışamaz mı? İradesi evrendeki bu yasaları <gülüyor> değiştirmeye yeter mi yetmez mi? Bak hep bunlar teolojik sorular. Bak bu zaten felsefenin normal çıktısı. E işte bak işte bunlar bu soruyu sonra yani evreni böyle kabul edersen bu sorular teolojik sorular Bu O felsefeden dinin sadece insana yani insanın bir yani insan ruhuna veya kalple ilişkili toplumsal hayatlara herhangi evet. bir müdahalesi olmayan bir vicdani bir şeye indirgenmesidir. İşte, yani, ama dinde zaten bugünün insanına, dinde burada lazım. Ahlak dediğim de bu. Yani benim için bugün evreni e, Allah mı yarattı? Yani ben inanıyorum ki yarattı. Ama benim bir felsefeci olarak benim için bir soru değil bu. İster yaratmış olsun, ister yaratmamış olsun. Yani kişisel olarak söylemiyorum. E, bu önemli bir soru değil. Çünkü bunun sorunun bana getirdiği bir sonuç yok. Ama ben insanın toplum içerisinde nasıl ahlaklı olması gerektiğini, nasıl medeniyetini kurması gerektiğini e, düşünürsem teolojiyi, ilahiyatı artı bugünkü insanın hayatına nasıl sokarımı, pozitif olarak nasıl sokarımı beni ilgilendiriyor. Ama Bugün olur hocam. Ben diyecek ya olur. Ya, ben, ben fıkı olur. Fıkı ya fıkıh yani. adı ne? Adı adı ne olursa olsun. Yani sen bu sistemi kullanarak fıkıh değil, bunu artık başka bir şeyden ayırmalı. Çünkü fıkıh e, bütün, yani onu baştan söyledim. İki dönem büyük bir dönüşüm geçirmiş insan düşüncesi. Bir antik çağ, bir aydınlanma. Şimdi de aydınlanmanın e, kant gibi bu sorunları e, ilahiyat, artık teoloji, artık işlemediği takdirde fıkha bağlarsan bence bir yere ilermez. Yani bir fıkıh olabilir ama artık bu, bu yeni bir açıdan bakılması gereken bir fıkıh olması yani lazım. Çünkü bak ee, Ayhan burada anlattı e, geçen e, toplantıda o eee görüşlerini. Yani matematikten hareket de nesnenin varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi ahlakı da buradan kurmaya çalışıyor. Sen buna fıkıh de. Yani bir fıkıhçı e, şey biliyorsa kümeler teorisini biliyorsa, kaos teorisini biliyorsa, kuantum teorisini biliyorsa ve bütün bunları gile ahlakı kurabiliyorsa Başımın üzerinde yeri var. Ona fıkık mı demiş, fıkık mı demiş. Artık önemli yok ki. Fıkık bu sorunları dikkate almadan kurabileceğin bir alan değil artık. Fıkıkta tabi bir temel daha var. O da yani İstanbul'dan söz ediyorsak, Kur'an Temel aksiyonatik kuraldadır o. Onun için orada Oradan hareketle güncel ya da günümüz bilimsel meselesini ele alıp örneğin. Alabilirseniz Mesela nereye kadar çalışılır, nereye kadar çalışılmaz gibi bir sorudur. Bir filozof yasaklayamaz. Yani felsefenin o bir ara çevresiyle biz de bir zamanlar beraber yürüdük biliyorsunuz. Yani filozofun görevlerinden biri değil. Yap ya da yapmama. Ama e, yeni bağlamda yap ve yapmamalar vardı. Fıkkıhta buraya oturduğu için e, farklı bir yerleştirilebilir. Ben bir şey daha sormak istiyorum sizi konuşmamızdan. Orada çok emin değil. E, neyse o konuya girmek no, istemiyorum hayır. ben de. Tamam. E, sizin konuşmanızda bir şey e, Nietzsche'yi de bu dördüncü kırılma noktası olarak hatta Kroyde 4'te Nietzsche 3 diyelim. Nietzsche bence Batı paradigması içindeki 200 yılı açığa çıkartmış filozoflardan bir tanesi. Ama yani, yani Orca'larla Kroyde daha daha yani. fikriyle yani bizim Cüneyt'in dediği gibi hem Newtoncu mekanik hem de Tanrı'yı şu şekilde şey birlikte tutamazsın. Yani diyor ki paradigma da artık Tanrı e, fikri ölmüştür. Ve şimdi bu kutların altında ne yapacağız? Yeni bir tarih yapmamız lazım. İşte herhalde oradan hareketle varoluşa, varoluşçu ontolojiler çıkıyor ama evet. onlara da iki dalda düşünmek lazım. Bir ateist, ateistler teist. bir de teistler. Diye. Oradan gider tabii. Hocam evet. bana da şunlar görünüyor. Dekat'la beraber başlayan süreç nasıl da birlikte nasıl aşacak içinde mucelleştirme, hızelleştirme. Matematik, evet. Matematikselleştirme üzerinden yürüdü. Yoksa eee felsefede yani bu diyelim ki Newton paradigması ortaya çıktıktan sonra Newton'un ortaya koyduklarını herkes teoloji anlamında söylüyorum benimsemiş değildi. Ben ben söz gelimi hemen yani Kant'tan sonra ortaya çıkan, yani Kant ile dediğim o. Kant ve Nikton'la beraber düşünecek olursak, yani Szentrik Aptörü demek, Newton'un fizik yasalarında ortaya koyduğu ilkeleri tamamı değil ama yalnızca ilkeler düzeyindeki tersini gerekçelendirmeyi sağlamaktı. Kant bunun için uğraştı ama Kant'tan hemen sonra gelen Alman idealistleri hiç de Kant'ın öngördüğü biçimde yaklaşmadılar doğaya da. Yani bir deizmden söyletecekse tam tersine onlar doğayı Tanrı'nın içine olduğu bir şey olarak görüldüler. Yani felsefe ile bilim arasındaki mesafenin açılması, felsefede çeşitli farklı ekoller günümüze kadar ulaşmış olsa da, bilimin artık modern dönemden sonra nicelikleştirilmiş halde ifade edilmesiyle ilgili anladığımızda. Matematikselleştiği için artık felsefe o bilime dokunamadı. Her zaman duayı açılamak, becerisi bilme. gösterdiğinden dolayı. felsefe Gerçi, bilime dokunamadı ne demek istedik? Şu bakımdan, yani metafizik felsefenin metafizik olan ilgisini artık bilim üzerinden sağlayamadığını görüyoruz. Çünkü e, matematiksel anda felsefenin bilimle kuracağı metafizik bağlar ortadan yok. Tekil, Tekilin genleri yok. Yani, Bu buna yer yok. Artık. Ancak şöyle kaldı bence böyle bir olanak varsa, köken sorunlarında kaldı. Yani diyelim ki işte bütün bu bizim düşünüşümüzü sağlayan ne ya da işte mantık ilkeleri dediğimizde biler ne tür ilkeler? Matematik kökeninde ne var? Gibi olanak soruları ancak bana öyle görünüyor ki tabii, bilimle, bilimle mekansız arasındaki ilişki. Bunun dışında ki anlam sorunları ise tabii başka bir soru. Yani bunlar insan için anlam soruları ortadan kalkacak değil yani. yani güzel söylemek olacaktı. Yani, bilimsel sonlar yani, politikada nicelleştirme söküyor kaldı ki. İkincisi, çağımızın sıkıntılarından bir tanesi her şeyi nicelleştirmeyle Özgü güzel ortaya e, koydu. E, üçüncüsü, felsefede bilimsel yöntemleri kullanmaya kalkmak bir sefalete de yol açıyor. Onu da söylemeliyim. Belki varoluş otoritesiyle oradan bir çıkış sağlayabilir. E, üçüncüsü, Heidegger denen bir adam da var. Heidegger denen adam dille olan yaklaşımını başka bir boyuttan kuruyor. Yani özellikle Heidegger'in dille olan bağlantısını kurma biçimi gerek pozitivistlerin gerek nicelleştirmecilere karşı bir da. Yani onu da atlayarak modern metafizik problemlere cevap vereceğimizi zannetmiyorum. Şimdi iki tane şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Metafiziğin tarihi üzerine çalışmalar yapılabilir. Kelam üzerine çalışma yapılabilir. Bir bu vardır. İkincisi ise doğrudan doğruya e, çağımızda bir metafizik mümkün müdür değil midir e, sorusu aranabilir. Burada net iddia ediyorum, argüman iddia ediyorum. Çünkü hocamız matematiksel zihniyetler hareketle yeni bir nesne bilinci oluşturulamaz. Bunu e, ben de net bir şekilde söylüyorum. Mantıksal ontolojiden, ben de bir kavram daha atayım ortaya, hocamdan nesne kaldık madem bulduk ortayı. E, mantıksal ontolojiden hareketle mümkün nesne kasaburuna sahip olabiliriz ama iki şey sıkıntı yaratır. E, nicel bilimlerden hareketle yeni bir e, nesne ve ne diyelim, ontoloji kelimesine daha yakın hissediyorum kendimi. ...kurmamız pek mümkün değildir. Meselelerden bir tanesi de şu... ...yaşadığımız çağ heramatos çağıdır. Ontos çağı değildir. Biz e, meydana getirdiğimiz... ...nesnelerle ilişki içindeyiz. Tuhaf şekilde heramatoslardan bir tanesi... ...makinedir. Modern makina, ...bizim hayatımızı belirleyen... ...bir makinedir. O zaman... E, ...ben şapkamı önüme alıyorum. Önce bir makina metafiziği yapalım... ...hocamdan cesaret olarak. En önemli şey de benim açımdan... ...şuydu... Ee, evet, İslam düşüncesi bağlamında nerelere oturacağız ve neler yapacağız meselesi hala bizim için yapıcı bir soru olarak duruyor. Şimdi nicel olarak e, iş yapamayız, metafizik kuramayız dedin ama. O benim iddiam. Şimdi, evet, şöyle, iddia şimdi genel olarak orada bir şeye karşı çıkıyorum. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani biz e, genetik bilimine sahibiz. Yani genetik diye bir bilimimiz var genetik bilimin... Bir yani de filozof, bir teori, füzikçiye hangi nesne adlı işini Bir dakika şimdi. Bir dakika. Şimdi ben genetik biliminin kullanarak bir tohumun nasıl evrildiğini, hangi kimyasal olaylara bağlı olarak geliştiğini inceleyebiliyorum. Şimdi bu beni bir tohumun içerisinde telos konusunu eskisi gibi ele almanın <gülüyor> önüne geçiyor. Ama şunu demek istemiyorum. Hücre şimdi sana biyolog, hücre diyorum veya kim olursa olsun hücrenin nasıl e, geliştiğini anlatıyor. Fakat diyorsun ki ya hücrenin içerisinde sanki bir e, yazılım varmış gibi. Tamam bu benim e, gibi gördüğüm bir olay. Hücreyi ne kadar, tohumu ne kadar genetikle, e, hücre birimiyle anlatırsam anlatır. Diyor ki ya galiba Hücrenin içerisinde bir yere gitme eğilimi var. Aristoteles filonlar diyorlar? Bu, ya yani bu şeyleri kullanan bir şey mi? Dur, dur, dur, sus. Şimdi ben burada hücrenin içerisinde bir telos vardır diyebilmek için Aristotelizm anlamdaki metafiziğini genetik yani matematiği dikkate almadan kuramamaktır. Ben hani şunu demek istemiyorum zaten kimse demiyor. Gerçi çok mekanist, determinist filozoflar hücrenin örneğin genetik dışında herhangi bir şekilde açıklamasının olmayacağını söyleyebilirler. Bizim sorunumuz bunlar doğru mudur, yanlış mıdır, bu değil. Eğer biz hücreyle ilgili harisotelesçi anlamda bir teoloji yapacaksak artık genetiği bir kenara bırakarak yapamayız. Yani matematiksel, rica e, dini bir kenara bırakarak Ayşe Teryas anlamında metafiz yapamayız. Bir şey birbirine karıştır. Ee, şeyde, modern bilimde matematikselliği kullanmaya kimsenin dediği bir şey yok. İki, e, mikroontoloji diye bir kelime daha kullanayım. Uzun zamandır da kullanmadım. Mikroontoloji bağlamında matematik nesli ontolojisi yaparsınız. Fizik nesli ontolojisi yaparsınız. Mesela fizik nesli ontolojisi kim yapar? Fizikçi filozof yapar. Matematik nesne ontolojisini kim yapar? E, matematikçi filozof yapar. E şimdi bizim bunun yanı sıra esas olarak yani bunların dışında bunlar önemli. Modern bilimde matematikselliğin kullanılmasına kimse bir şey dediği yok. Ama bu matematiksel <gülüyor> niceliği siz bütün alanlara yaydığınız zaman sıfır falan da yok. He, Şimdi yapılırsa diyorum, siz de bir şeyler yapılırsa diyorum, sığ bir dünya görüşü ortaya çıkar. Zaten yaşadığımız dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesi bir sığlık denizinde yüzüyor olmamızdır. İşte postmodern ahlak ahlakı temene koymalarının sebebi de insanın anlamlandırılma ihtiyacı gibi geliyor. Yani insanı toplumsal, sosyal bir varlık olarak ele almak yani Modernite olur. süreci içinde anlayabiliriz. Sanki moderniteyi aşmış olduklarını düşünmüyorlar. Bunlar aynı bahis, bunları tartışırız. Ben e, biraz daha sizin hoşgörüle sığınarak şöyle diyeceğim, diyeceğim. Aristoteles e, Postimist diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne manada? Özellikle Postimist ile da daha da açar çıkıyor. Bu. Yani mesela ben metafizik kitabına bakınca Aristoteles e, önermelerle özellikle sofistlerin yanlışlığını ortaya koymaya çalışıyor. Önermeler deyince işte yani bir önermenin anlamı nedir? Bu tutarsız, çelişmezlik, özdeşlik etmesine göre anlamlı mıdır, anlamsız mıdır? Dolayısıyla bir anlam nedir? Pozitivistlerin oluşturduğu biçimde sorusunu bulmaya çalışıyor ve pozitivisten nasıl metafizikçileri eleştiriyorsa o da hocasının belki de metafizikçi olmasını eleştiriyor. İşte, bu anlamda şöyle bir şey de söyleyeyim. Hocası ne anlamda? Mesela bir olanı ortaya koyuyor. Eflav. Yani e, teoloji yapan bu anlamda Aristoteles'ten ziyade hocasıdır. Şey, teoloji zaman, değil de teleoloji özellikle bana kalırsa yine özellikle metafizik kitabını e, merkeze alırsa çıkan bir şey. Tanrı bilim dediğimiz şey tanrı konusuna salınıyor. Bir tane Onun haricinde nerede? Şimdi e, Mehmetçik şöyle bak eee Veda onunla çalışıyor. <gülüyor> yani e, e, Aristoteles'in önermeleri e, tamamen e, ontolojik kökenli <gülüyor> ve bu nice e, şey eee sorusuna yönelik bir şey. Yani dilsel olan Tekilce ve tümel cevap arızındaki ilişki isim ve önerme ilişkisinden çıkıyor. Yani oradaki sorun çok başka. Sence onu ayrıca güzel yani yani bir durum mu? Evet. Ya Tabii burada ben biraz da. Evet. Yani tartışalım, tartışalım. Bu çok güzel yapıyor. Tamam, tamam. Burada yani tartışanım, yöntem, tartışanım, çizim, yöntem, yöntem, şey şey yani tabi yani, yani, e, pozitivizm modern dönem sonrasında aslında işte ondan doğru çıkan bir şey. E, ama yani anlam nedir sorusu realite sorusunun göz önünde bulunduruyorsa aslında bu Aristoteles değil, etrafındır. Ve Aristoteles bir nevi pozitivist olarak bile değinilebilir. Ben, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tabi yani Aristoteles bir mah değil. O değil. Onu söylemiyorum. Şimdi ben burada <gülüyor> düşünce tarihinin gelişimini kendi yorumumu katarak anlatmaya çalıştım. Burada eksik olabilir, yanlış olabilir. Ancak benim gördüğüm kadarıyla böyle bir gidiş var. Ve bunlar birbirine son derece tutarlı bir bağlılık gösteriyor. Bu bütün düşünce tarihinde e, aydınlanma öncesi veya aydınlanma sonrası düşünürlerin tek bir kalıba gireceği anlamına gelmiyor. Yani burada önemli olan bu bir ufuktur. Ben, e, ben bu gelişim içerisinde örneğin Heidegger'i e, çok yakın bir çağda olmasına rağmen bir düşünür olarak yorumlamak isteyene karşı çıkmam fakat sorunum benim Gelin veya Wittgenstein'in veya herhangi bir filozofun hangi tür düşünceyi hangi tür ontolojiyi yaptığı değil. Bu düşünce akımının e, ana hatlarını yani rengini ortaya koyan. ben burada kırılma noktasının Newton olduğunu böyle bir dönüşüm geçirdiğini ve bu dönüşüm içerisinde bilimin de dahil olmak üzere bu renk kazandığını ve kültürlerin medeniyetlerin ve teolojinin bu çerçevede anlaşılmasının doğru olduğunu düşünüyorum filozoflar bunun dışında e, özellikler taşıyabilirler ama netice de onlar da çağının insanından, çağının sorunlarından bağımsız değil. Yani e, Newton'u öyle de Nietzsche'yı, örneğin e, Darwin'i hikaye almadan anlamak bence çok zor. Yani dolayısıyla bir renk var. Yani bu renge ne derseniz değil, bu rengi dışarıda bırakarak. Bu düşüncenin gelişimini anlamak ve buna model düşünce paradigması hmm. diyebilir miyiz? Model düşünce paradigmasının temelinde ahlak var. Ahlakın yani temelinde de işte şey açığın insanın iyi olmaktan şey, çıkar. İslam düşüncesinin bununla hesaplaşmamış olup. Evet. evet. evet. Yani bu i̇ddia buydu. Ama bu konuşman değil. Evet. Bu evet. Evet. Ben onunla sakin. İddia buydu. Yani buradaki konuşmanın konusu değil. Buradaki konuşmam dolayısıyla. Ne kadar sataşıyor hocam karıştırdım ile modern düşüncenin temelinde nitol mu ahlak mı var? Ee, günümüz insanının temel sorunu ahlak. Şimdi çağdaş ve modernini ayırıyor diyeceğiz. Yani. yani günümüz insanı, günümüz insanı. Yani günümüz insanının bugün yaşayan yani insanın şey, sorunu kişilik, kişilik sorunu diye yani. yani hal merkezinde hocam. de deriz. Yani, yani, yani. etos kişisi bir anlamda felsefede Demek ki ama etiklerden çok söz ediliyor. Nicel etikler çok var mesela. Mesela ama o, öyle bir tane Ama öyle bir yani tartışma öyle olacak. Mesela onlar çok güzel şeyler. Şunu yaparsan, bunu yaparsan o zaman bu etik de olmaz. Ama bu da işin bir parçası, bir yani bir modalitesi Sizi bu. kızdırmak için demiyorum. Bilgimizi sıkınlar, sevdiğimiz herkes biliyor yani. Ah! Tamam. Tamam, biz çıkıyoruz. Şartlıyız kardeşim yani. Yani, bir yanda böyle böyledir. Yani mesela ya. e, Newton döneminde e, bütün düşünürlerin tartıştığı konu teoloji ve e, evren tasavvuru. Bugün için evrenin teolojik yapısı ile ilgili ben bir şeyle karşılaşmıyorum. Ha, kaos fiziği, bunun birer örneği düşündü olabilir. Ama eğer bugün insanını biz e, teolojiyle ilahiyatla iş birliği içerisinde düşüneceksek bunu ahlak yoluyla yapmamız lazım. Eskiden kosmos teolojinin nasıl konusu idiyse insanı anlamada e, bütün düşünürler teolojiyi e, ve kozmosu bir arada düşünmüşse bugünün insanın anlamada ahlakı temele koymak zorunda. Benim şahsi bu. hiçbir filozof benim gördüğüm kadarıyla evrenin yaratıcısı nedir, nasıl yaratılmıştır yani inanıyordur inanmıyordur ama bunu filozofik olarak tartışmıyor. Tartıştığı felsefi sorun teolojiyle ilgili içerisinde olan ahlak. Çünkü günümüz insanı ahlak üzerine inşa edilmiş. Ve bir toplum ahlak konusunu güncellemediği takdirde, upgrade etmediği takdirde o toplumun sosyal yapısı çökmeye mahvedecek. Bu da konu dışında. Evet, <Gülüyor>